Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Emekli Boyacı Sherlock Holmes'ü o sabah melankolik ve düşünceli buldum. Bazı zamanlar alışık olduğumuz dikkatli tabiatının aksine daha gevşek ve ilgisiz olabildiği için fazla üzerinde durmamıştım. ''Adamı gördün mü?'' diye sordu. ''Az önce çıkan ihtiyarı mı diyorsun?'' ''Aynen.'' ''Evet, kapıda karşılaştık. Nasıl buldun onu?'' ''Kimseye hayır dokunmayan, düşkün, acınası bir yaratıktı.'' Kesinlikle Watson. Hayırsız ve acınası. Ama bu hayatta öyle değil mi? Onun hikayesi aynı bütünün bir parçası sayılmaz mı? Elimizi uzatırız, yakalarız da. Ama sonunda ne kalır elimizde? Bir gölge. Hatta bir gölgeden de beteri. Bir muamma. Müşterilerinden biri mi? Öyle de denebilir herhalde. Yard'tan göndermişler. Bu bir bakıma tıp adamlarının iflah olmaz vakaları şarlatanlara paslamasına benziyor aslında. Hastaya yapabilecek bir şey kalmadığına karar verirler. Zaten daha kötü ne olabilir ki diye düşünürler bir de. Mesele nedir? Holmes masanın üstünden epey eskimiş ve yıpranmış bir kartvizit alıp üzerindekileri okudu. Josiah Amberley, bir zamanlar resim malzemeleri üreten Brickfall and Amberley'nin genç ortağıymış. Boya kutularının üstünde isimlerini görmüşsündür. Yükünü aldıktan sonra 61 yaşındayken emekli olmuş. Levi Şam'dan bir ev satın almış. Yılların yorgunluğunu çıkarmak için istirahate çekilmiş. Görünüşe göre hali vakti yerinde. Gelecek kaygısı yok. Öyle olsa gerek. Holmes bir zarfın arkasına karaladığı notlarına baktı. 1896'da emekliye ayrılmış Watson. 1897'nin başlarındaysa kendinden 20 yaş küçük bir kadınla, fotoğrafı yalan söylemiyorsa epey de güzel bir kadınla evlenmiş. Başarılı bir geçmiş, bolca boş vakit ve genç bir eş. İlk bakışta adamı güzel bir gelecek bekliyormuş gibi görünüyor. Ama gel gör ki adamcağız 2 yıl içinde çöküp mahvolmuş. Tuhaf, sefil bir yaratığa dönmüş. Ne olmuş peki? Hep aynı hikaye Watson. Kaypak bir dost ve hain bir eş. Bu Amberley'nin hayatta tek bir zevki varmış, o da satrançmış. Levisham'daki evinin yakınlarında da onun gibi satranca meraklı bir doktor komşusu varmış. Onun adını da not aldım. Dr. Rye Ernst Ernst eve sık sık gelip Amberley ile aralarında bir samimiyet oluşmuş. Takdir edersin ki zavallı müşterimizin iç güzelliğini bilmem ama dışarıdan bakınca pek de bir şansı olamazmış doktora karşı. Neyse aşıklar geçen hafta ortadan kaybolmuşlar. Üstelik namussuz kadın giderken yanına ihtiyar adamın bütün tasarruflarını koyduğu küçük kasasını da almış. Şimdi adamın derdi hanımefendiyi bulmak, paraları da kurtarmak tabi. Buraya kadar çok sıradan bir mesele gibi görünüyor. Ama Josiah Amberley için hayat memat meselesi. Peki sen ne yapmayı düşünüyorsun? Şu an için nasıl soru, Watson, sen ne yapabilirsin? Biliyorsun bugünlerde şu kıpti psikoposların davasına gömülmüş haldeyim. Gerçi yarın öbür gün bir çözüme ulaşmayı umuyorum. Ama şu an için Levi'sham'a kadar gitme zamanım yok. Delillerin olay yerinde toplanmasına ne kadar önem verdiğimi bilirsin. İhtiyara kalsa hemen harekete geçmemiz gerekiyordu ama sıkıntımı ona da izah ettim. O da yerime başka birini göndermeme razı oldu. İtiraf etmeliyim ki diye karşılık verdim. Çok işe yarar mıyım bilemiyorum ama elimden geleni yapmaya hazırım. O yaz günü Levişam yollarına düşmemin nedeni buydu işte. Ancak meselenin bir haftaya kalmadan bütün İngiltere'nin diline sakız olacağını bilemezdim elbette. Akşamın ilerleyen saatlerinde rapor vermek için Baker sokağına geri döndüm. Holmes koltuğuna iyice gömülmüş, piposundan her zamanki gibi kötü kokulu dumanlar tüttüre tüttüre, gözleri kapandı kapanacak son derece bezgin bir halde beni dinledi. Ara sıra hikayemdeki duruşlarda ya da sormaya değecek bir şeyler bulduğunda göz kapakları hafifçe aralanıyor, bir çift kılıç gibi parlak ve keskin çelik grisi gözler beni inceliyordu. Bay Josiah Amberley'nin evinin adı Barınak diye başladım anlatmaya. Görsen eminim senin de ilgini çekerdi Holmes. Eldekini avuçtakini kaybedip hep hor gördüğü avam tabakasının arasına düşmüş bir asilzadenin evine benziyordu. O muhiti bilirsin. Tek düze taş yollardan, bezgin banlıyor hatlarından ibarettir. Ama bu eski ev, liken ve yosun kaplı yüksek duvarlarıyla kadim bir kültürü ve o yaşantının konforunu yansıtan görünümüyle hepsinin ortasında bir vaha gibi. ''Şairliği bırak Watson.'' diye araya girdi Holmes sertçe. ''Yüksek bir tuğla duvarmış işte.'' ''Aynen.'' Bu arada sokakta ağzında sigarası aylak aylak dolaşan bir adama sormasam hayatta tahmin edemezdim barınağın hangisi olduğunu. Sokaktaki adamdan bilhassa söz ettim çünkü çok dikkat çekici bir tipti. Uzun boylu, esmer, pala bıyıklı, asker emeklisi kılıklı bir adamdı. Sorduğum adresi başı ile işaret etti. Ardından bana doğru tuhaf, meraklı bir bakış attı. Kapıya doğru yönelmiştim ki bayan Amberley'nin geldiğini fark ettim. Bu sabah senden çıkarken şöyle bir görmüş ama ne kadar acayip bir yaratık olduğunu hemen tespit etmiştim. Ancak gün ışığında bakınca gözüme daha daha normal geldi. Ben kendisini uzun uzun inceleme fırsatı buldum ama senin izlenimlerini de öğrenmek isterim dedi Holmes. Tam anlamıyla dertlerden belli bükülmüş bir adam görüntüsü vardı. Sırtında ağır bir yük taşıyormuş gibi kamburu çıkmıştı ama aklımda kaldığı gibi cılız olmadığını fark ettim. Omuzları, göğüsü oldukça geniş ve sağlam yapılıydı. Belden aşağısı ise yukarısının aksine incecikti. Bacakları çırpı gibiydi. Ayakkabısının sol teki yıpranmış, sağ teki ise gıcır gıcırdı. Onu fark etmedim. Fark etmezsin tabi, takma bacağını da görmemişsindir. Ama neyse, sen devam et. Hasır şapkasının altından fırlamış, kıvır kıvır, beyaz saçları, meraklı, yabani gözleri ve kırış kırış yüzü şaşırtıcıydı. Çok güzel Watson, sana ne anlattı peki? Hemen dertlerini saymaya başladı. Birlikte eve doğru yürürken etrafa iyice bakma fırsatı da buldum tabii. Ben hayatımda öyle bakımsız bir yer görmedim. Bahçeyle kim bilir ne kadardır ilgilenilmemişti. Bir kadın böyle bir perişanlığa nasıl göz yummuş akıl sır Evin kendisi de dökülüyordu ama zavallı adam da bunun farkında olacak ki bir şeyler yapmaya girişmişti. En azından salonun ortasında gördüğüm yeşil boya ve adamın sol elindeki kalın fırça bunu düşündürdü bana. Neyse sonra beni pislik içindeki özel odasına götürdü. Sohbete başladık. Senin bizzat gelmemene içerlemişti biraz. Gerçi itiraf edeyim ki dedi. Benim gibi basit birinin özellikle de yaşadığım büyük mali kayba rağmen Bay Sherlock Holmes gibi dünyaca meşhur bir adamın dikkatini çekmesini beklemiyordum. Ben de adama mali konuları dert etmemesi gerektiğini söyledim. Evet elbette önemli olan beyefendinin sanatı diye karşılık verdi. Ve suçun sanatsal yönüne meraklı bir adam. Bu meselede de incelemeye değer bir şey görmüş olmalı. Ah şu insanlar yok mu Doktor Watson. Daha alçak, daha nankör bir varlık yoktur herhalde. Benden bir istediğini iki ettim mi? Bir kadın daha fazla ne kadar şımartılır bilmiyorum. O genç adam var bir de. Onu da evladım bildim. Evimin kapısını açtım. Ama o ne yaptı? Ah Doktor Watson. Bu ne gaddar bir dünya. Bu şekilde bir saatten fazla sızlandı. Anlaşılan böyle bir ihaneti beklemiyormuş. Gündüz gelip akşam altıda giden hizmetçi bir kadından başka kimseleri yokmuş. İhtiyar Birli o akşam karısına sürpriz yapıp haymarket tiyatrosuna locadan iki bilet ayarlamış. Ama kadın son anda başının ağrıdığını bahane edip gitmek istemeyince o da yalnız başına gitmiş. Adamın yalan söylediğini sanmıyorum çünkü kullanılmayan bileti de gösterdi bana. Bu çok çarpıcı Watson hem de çok çarpıcı dedi Holmes. ilgisi gittikçe artıyor gibiydi. Lütfen devam et. Hikayen gerçekten de nefes kesici. Peki sen bu bilete iyice baktın mı? Numarayı almış olabilir misin mesela? Almaz olur muyum hiç? Diye karşılık verdim gururla. Eski okul numaram da 31'di. Oradan kaldı aklımda. Harikülada Watson. Demek ki adamın koltuk numarası da 30 ya da 32'ymiş. Öyledir herhalde dedim biraz şaşkınlıkta. Sırası da B'ydi. Bak bunu söylemen de iyi oldu. Peki adam başka ne anlattı sana? Sonra kendi deyimiyle kasa dairesini gösterdi. Gerçekten de bankaların kasa dairelerine benziyordu. Demir kapısı, parmaklıklarıyla eksiği yoktu yani. Normalde oraya hiçbir hırsız kolay kolay giremez. Ama kadında anahtarın bir kopyası varmış herhalde. Kaçmadan önce 7 7000 sterlin nakit ve tahvil götürmüş. Tahvil mi? Tahvili ne yapacaklar ki? Adam bunları satmalarına engel olsun diye polise her şeyin listesini vermiş zaten. Neyse, tiyatrodan gece yarısına doğru döndüğünde kapı pencere açıkmış. İçerisi talan edilmiş. Aşıklar da kayıpmış. Arkalarında ne bir mektup ne de başka bir şey bırakmışlar. O gün bugündür de ses seda çıkmıyormuş. Adam evin o halini görünce hemen polise haber vermiş. Holmes bir süre düşündü. Boya yapıyor demiştin ya, ne boyuyordu? Koridoru boyuyordu ama az önce sözünü ettiğim odanın kapısını ve ahşap kısımlarını boyamayı bitirmişti. Böyle bir zamanda tuhaf bir meşgale değil mi sence de? Yürek acısını dindirmek için bir şeylerle meşgul olmak şart. Bu kendi ifadesi, gerçekten de sıra dışı bir şey ama adamın kendisi de sıra dışı zaten. Öyle ki bir ara gözümün önünde karısının fotoğrafını yırttı. Ama ne yırtma, öfkeden paramparça etti resmi. Lanet olası yüzünü bir daha görmek istemiyorum diye bağırıyordu. Başka? Aslında dikkatimi her şeyden daha çok çeken bir şey oldu. Arabayla Blackheed istasyonuna gidip treni oradan binmiştim. Tren kalkmak üzereyken adamın biri hızla içeri girdi. Benimkinin yanındaki kompartımana daldı. Bu yüzü bir gördüm mü unutmam. Bilirsin Holmes. İşte bu yüzde sokakta gördüğüm uzun boylu esmer adama aitti. Sonradan bir kez de Londra köprüsünde gördüm ama kalabalığın içinde kayboldu gitti. Adamın beni takip ettiğine eminim. ''Şüphesiz, şüphesiz'' dedi Holmes. ''Uzun boylu, esmer, palabıyıklı bir adam demiştin. Koyu renk güneş gözlükleri de var mıydı?'' Holmes, ''Seni şeytan, söylemememe rağmen nasıl bildin güneş gözlüklerini?'' Peki ya Mason rozeti? Holmes? Oraya sonra geliriz sevgili Watson. Şimdi konudan sapmayalım. Başlangıçta üzerinde durulmayacak kadar basit bulduğum bu vakanın gözümde hızla değişmeye başladığını itiraf etmem gerekir. Önem arz eden her şeyi gözden kaçırmış olmana rağmen bazı şeylerin hala göstere göstere karşına çıkmış olması gerçekten düşündürücü. Neyi kaçırmışım? Alınma sevgili dostum alınma. Başkası olsa bunu bile yapamazdı. Ama bazı hayati noktaları atladığında bir gerçek. Mesela komşuları bu Emberley ile karısı hakkında ne düşünüyor? Bu çok önemli. Peki ya Doktor Ernst? sandığımız gibi biri mi acaba? Sen de her kadına güven veren bir şey vardır Watson. Bunu postanedeki kızın ya da manavın karısının üzerinde neden kullanmadın? Oysaki onlardan çok değerli şeyler öğrenebilirdin. Bütün bunlar eksik kalmış yani. Hala tamamlanabilir ama. O iş oldu bile. Telefon ve yar sağ olsun. Onların sayesinde bazı temel araştırmaları yerimden kalkmadan da halledebiliyorum. Bana ulaşan bilgiler adamın hikayesini doğruluyor. Onu tanıyan herkes hem cimri bir adam hem de titiz bir koca olduğunu söylüyor. O kasa dairesinde çok parası olduğu da kesin. Ayrıca Doktor Ernst'ün hiç evlenmediğini, Amberley ile satranç oynadığını ve karısıyla aşna fişne yaptıklarını da öğrendim. İlk bakışta her şey gayet açıkmış. eklenebilecek başka bir şey yokmuş gibi görünüyor. Ama gel gör ki... Sorun nerede? Benim hayal gücümde belki. Neyse şimdilik bırakalım bunları Watson. Günün yorgunluğunu müzikle atmaya ne dersin? Bu gece Albert Hall'da Karina çıkıyor. Şimdi çıkarsak akşam yemeğine de vaktimiz kalır. Sabah her zamanki saatte kalkıp kahvaltıya indiğimde masadaki ekmek kırıntılarını ve yumurta kabuklarını görünce dostumun çoktan kalkmış olduğunu anladım. Masanın üzerinde bir de not bırakmıştı. Sevgili Watson, Bay Josiah Amberle'nin vakasıyla ilgili olarak halletmem gereken birkaç şey var. Sonrasında bir çözüme ulaşırız diye tahmin ediyorum. Saat 3'e doğru ortalıkta olursan sevinirim. Sana ihtiyacım olabilir. Sherlock Holmes Bütün gün Holmes'u görmedim. Söylediği saatte geri döndüğünde ise ciddi, endişeli ve biraz da mesafeliydi. Böyle zamanlarda onu rahat bırakmak gerekiyordu. Amberley buraya gelmedi mi? Hayır. Ah her an gelebilir o zaman. Bunu demeye kalmadan ihtiyar adam çıka geldi. Yüzünde dertli ve şaşkın bir ifade vardı. Bir telgraf aldım Bay Holmes ama benim aklım ermedi doğrusu. Holmes telgrafı alıp yüksek sesle okudu. Hemen gelmeniz gerekiyor. Son zamanlardaki kaybınızla ilgili olarak bildiğim bazı şeyler var. Elman, papazlık. Saat 2.10'da Little Purlington'dan gönderilmiş, dedi Holmes. Yanlış bilmiyorsam Little Burlington Essex'te, Frinton yakınlarında. Belli ki sizin bir an önce yola çıkmanız gerekiyor. Bunun saygın birinden, bir papazdan geldiği çok açık. Crockford'um neredeydi benim? Evet, işte buradaymış. G.C. Elman. M.A. Little Purlington Mossmore. Tren saatlerine baksana Watson. 5.20'de Liverpool sokağından kalkan bir tane var. Harika. Sen beyefendiyle git Watson. Yardımına ya da tavsiyene ihtiyaç duyabilir. Bu mesele de önemli bir noktaya geldik. Ama müşterimizin pek hareket etmeye niyeti yok gibiydi. Bu kesinlikle çok saçma Bay Holmes dedi. Bu adam olanlarla ilgili ne biliyor olabilir ki? Tamamen vakit ve nakit israfı bu. Bir şey bilmese telgraf göndermezdi herhalde. Hemen geleceğinizi bildiren bir cevap atın sizde. Gideceğimi sanmıyorum. Holmes en ciddi tavrını takındı. Böyle bariz bir ipucunu takip etmeyi reddedecek olursanız hem polisin hem de benim üzerimde olası en kötü izlenimi bırakırsınız Bayan Amberley. Öyle ki bu soruşturmada bizden bir şeyler gizlediğiniz gibi bir sonuca bile varabiliriz. Müşterimiz bu iddiayı dehşetle karşıladı. ''Şey, madem öyle düşünüyorsunuz giderim ben de.'' dedi. ''Bu papazın bir şeyler bildiğini hiç sanmıyorum ama madem ki siz öyle diyorsunuz.'' ''Öyle diyorum.'' dedi Holmes son söz olarak. Biz çıkmaya hazırlanırken de beni bir kenara çekip uyarıda bulundu. Ciddi ifadesinden meseleyi ne kadar önemsediği belli oluyordu. ''Ne yaparsan yap, oraya muhakkak gitmesini sağla.'' dedi. Kaçacak ya da geri dönecek olursa en yakın telefona gidip tüydü mesajını ilet. Ben buradan bütün gelişmeleri takip ediyor olacağım. Little Purlington ücra bir yer olduğu için gitmesi de kolay olmamıştı. Yolculukla ilgili aklımda iyi şeyler kalmamış. Hava çok sıcaktı, tren yavaştı. Yol arkadaşım ise ara sıra ne kadar beyhude bir iş yaptığımızla ilgili alaycı yorumlarının haricinde suratını asıp oturmuştu. Nihayet küçük istasyonda indikten sonra iki millik bir araba yolculuğu yapıp papazlığa ulaştık. İri yarı, ağır başlı, biraz da gösteriş seven papaz bizi çalışma odasında karşıladı. Telgrafımız önünde duruyordu. ''Pekala beyler.'' diye söze girdi. ''Sizin için ne yapabilirim?'' ''Telgrafınıza cevaben geldik.'' diye karşılık verdim. ''Telgrafım mı? Ben telgraf göndermedim ki.'' ''Bay Josiah Humberley'e gönderdiğiniz telgraftan bahsediyorum.'' Hani karısı ve parası ile ilgili olandan. ''Bu bir şakaysa bile hiç komik değil beyefendi.'' dedi papaz öfkeyle. ''Sözünü ettiğiniz isimde kimseyi tanımam ve kimseye telgraf falan da göndermedim.'' Müşterimizle birbirimize baktık hayret içinde. ''Bir hata olmalı.'' dedim ben. ''Belki burada bir papazlık daha vardır ama bakın telgrafta burada. Elman imzalı ve papazlıktan gönderilmiş.'' Burada sadece tek bir papazlık vardır beyefendi ve bu telgrafta kesinlikle rezil bir sahtekarlığın ürünü. Bunun emniyet kuvvetleri tarafından soruşturulması için gerekeni yapacağım. Ve o zamana kadar bu görüşmeyi daha fazla uzatmakta bir mana göremiyorum. Böylece Bay Amberley ile kendimizi kapının önünde bulduk. İngiltere'nin bu eski ve ücra köyünde telgraf ofisi vardı ama kapalıydı. Neyse ki istasyonda bir telgraf bulup Holmes'a ulaşmayı başardım. Yolculuğumuzun vardığı son nokta onu da şaşırtmıştı. ''Çok tuhaf.'' dedi. ''Çok da çarpıcı. Korkarım ki gece dönüş dirini kalmadı sevgili Watson. Mecburen orada kalacaksınız. Ama meseleye bir de iyi yanından bak. Doğa var, Cosaia Hambirli var. Bu sayede ikisiyle de sarmaş dolaş olabileceksin.'' Telefonu kapatırken son bir kez kıkırdadığını duyar gibi olmuştum. Yol arkadaşımın cimriliği söylendiği kadar vardı. En başından beri bu yolculuğun çok tuzluya geleceğinden şikayet etmiş, üçüncü mevkide gitmemiz için ısrar etmişti. Gece de otel masrafları yüzünden mızmızlanmıştı. Ertesi sabah nihayet Londra'ya vardığımızda hangimizin suratı daha asıktı bilemiyorum. Baker sokağına siz de gelin dedim. Bay Holmes'un söyleyeceği şeyler olabilir. Öncekiler gibi olacaksa halimiz duman dedi Amberley burun kıvırarak. Ama yine de bana eşlik etti. Holmes'e önden gönderdiğim telgrafla geleceğimiz saati bildirmiştim ama o da Levisham'da olduğunu ve bizi orada beklediğini bildiren bir not bırakmıştı. Bu da sürpriz olmuştu ama asıl sürpriz müşterimizin salonunda yalnız olmamasıydı. Sert bakışlı, heykel gibi hareketsiz duran, koyu renk güneş gözlüklü ve kravatında büyük bir mason rozeti olan bir adam vardı yanında. Bu beyefendi Bay Barker'dır dedi Holmes. İkimiz bağımsız da olsak, sizin meselenizle o da ilgileniyormuş Bay Josiah Umberley. İşin ilginç yanı, size ikimiz de aynı soruyu sormak istiyormuşuz. Bay Amberley oturduğu yere yavaşça çöktü. Belanın yaklaştığını hissetmiş olmalıydı. Bunu gergin gözlerinden ve kasılan yüzünden okuyabiliyordum. Neymiş o soru Bay Holmes? Tek bir soru var. Cesetleri ne yaptınız? Adam bir çığlık atarak ayağa fırladı. Ağzını açmış, kemikli ellerini havaya savururken korkunç yırtıcı kuşlara benziyordu. O an Josiah Humberley'nin gerçek yüzünü, bedeni kadar çarpık ruhunu da görebildik. Koltuğa çökerken bastıran bir öksürüğü durdurmaya çalışıyormuş gibi elini ağzına götürdü. Holmes hemen ileri fırlayıp boğazına sarılarak yüzünü yere doğru çevirince adamın dudaklarının arasından beyaz bir hap düşüverdi. Öyle kaçmak yok Josiah Amberley. her şey usulüne uygun olarak yapılacak. Sen ne dersin Barker? Araba kapıda bekliyor diye karşılık verdi çok fazla konuşmayan konuğumuz. Buradan istasyona 100 metre var ya da yoktur. Birlikte gidelim. Sen burada kalabilirsin Watson. Ben yarım saate kadar dönerim. Yaşlı boyacı o iri gövdesiyle ne kadar dirense de iki yanındaki deneyimli ellere karşı çaresizdi. Adam sürüklene sürüklene dışarı çıkarıldıktan sonra ben de o uğursuz evde bir başıma beklemeye koyuldum. Holmes dediği gibi bir yarım saat sonra geri döndüğünde yanında bu kez de genç bir polis müfettişi vardı. Formalitelerle ilgilenmesi için Baker'ı bıraktım, dedi Holmes. ''Sen onunla tanışmamıştın Watson. Söre kıyılarının yetiştirdiği en büyük rakiplerimden biridir aslında. Sen uzun boylu, esmer bir adam deyince gerisini tamamlamak benim için hiç de zor olmadı. Ama hakkını da vermek lazım. Sicili o kadar da kötü değildir herhalde. Değil mi müfettiş?'' Birkaç kez birlikte çalışmışlığımız vardır, dedi müfettiş tedbiri elden bırakmadan. Onun yöntemleri de benimkiler gibi sıra dışıdır tabii. Ama bu sıra dışılık bazen işe yarayabiliyor. Siz söyleyeceği her şeyin aleyhinde kullanılabileceğini bildirdiğinizde namussuz ihtiyar nasıl döttü ama? Çok doğru. Ama öyle ya da böyle adalet yerini bulacaktı Bay Holmes. Bu vakada biz de takipteydik ve aslında adamı enselemek üzereydik de. Haliyle siz kendi yöntemlerinizle vakalara karışıp, bizi her türlü övgüden mahrum bırakınca size biraz içerlemiyor değiliz. Hiçbir şeyden mahrum kalmayacaksınız Mekke'nin. Sizi temin ederim. Şu andan itibaren vakadan elimi çekiyorum. Zaten Barker da dediklerimi yapmaktan öteye gidememişti. Müfettiş biraz olsun rahatlamıştı. Size de böylesi yakışır Bay Holmes. Övgü ya da yargı sizin umurunuzda olmayabilir ama bizim için öyle değil. Gazeteciler sorular sormaya başlayınca onlara söyleyebileceğimiz bir şeyler olması gerekiyor. Doğru. Onların işi sormaksa sizin işinizde cevap vermek olmalı. Peki zeki ve cüretkar bir muhabir çıkıp da size bu meseleye dair şüphelerinizin ne zaman ayyuka çıktığını ve çözüme nasıl ulaştığınızı soracak olursa ne cevap vereceksiniz? Müfettişin kafası karışmış gibiydi. Çözüme ulaşan biz olmadık ki Bay Holmes, sanığın, üç tanığın gözü önünde intihar etmeye kalkışmakla karısı ve onun aşığını kendi öldürdüğünü itiraf etmiş sayılabileceğini siz söylediniz. Başka bir çözüm de var mı? Arama ekibini görevlendirdiniz mi? Üç memurum yola çıktı bile. O halde yakında bütün çözümü görürsünüz. Cesetler fazla uzakta olamaz. Kilerlere ve bahçeye baksınlar. Muhtemelen eliyle koymuş gibi bulacaklardır. Su borularının evi kendisinden daha yeni olduğuna bakılırsa bir yerlerde eski bir kuyu olmalı. Oraya da mutlaka bakın. Peki ama cinayetlerin ne şekilde işlendiğini nasıl ortaya çıkardınız? Önce ne şekilde işlendiğini gösterecek sonra da açıklamasını yapacağım. Bunu öğrenmek hem sizin hem de başından beri her türlü zahmete katlanan dostumun hakkıdır. Ama hepsinden önce bu adamın düşünce yapısına biraz değinmek istiyorum. O kadar sıra dışı bir kafası var ki sonu daracı değil akıl hastanesi olacaktır diye tahmin ediyorum. Bir kere modern bir İngiliz'inkine değil de orta çağdan kalma bir İtalya'nınkine benzer bir tabiata sahip. Karısını bencillikleriyle ve cimrilikleriyle o kadar çok canından bezdirmiş ki Kadıncağız bir an önce kaçıp kurtulmak için fırsat kolluyordu herhalde ve bu fırsatta satranç meraklısı bir doktor kılığında çıktı karşısına. Amberley tam bir satranç ustası ki bu da zihninin entrikalara ne kadar müsait olduğunun bir göstergesi sayılır Watson. Bütün bencil insanlar gibi o da kıskanç bir adam ve bir süre sonra bu kıskançlığı takıntıya dönüşmüş. Doğru ya da yanlış her şeyden şüphelenmeye başlamış. Sonunda intikam almaya karar vermiş ve bu kararını şeytani bir zeka ile hayata geçirmiş. Beni takip edin. Holmes sanki hep bu evde yaşıyormuş gibi kendinden emin adımlarla koridoru geçip kasa dairesinin açık kapısının önünde durdu. Biz de hemen arkasındaydık elbette. Üf ne berbat bir boya kokusu bu dedi müfettiş öfkeyle. İlk ipucumuz buydu işte dedi Holmes. Sonrasında bir yere vardıramasa da bu gözleminden dolayı Dr. Watson'a teşekkür edebilirsiniz. Onun sayesinde ben de avın kokusunu almıştım. Bu adam hem de böyle bir zamanda evini neden boya kokutmaya çalışıyordu acaba? Saklamaya çalıştığı, şüphe uyandırmasından korktuğu başka bir kokuyu örtmek için olmalıydı. Sonra evde bu gördüğünüz gibi demir kapalı, parmaklıklı bir oda olduğunu öğrendim. İki kere iki dört eder. Bütün bunlar ne anlama geliyor olabilirdi? Bunu ancak evi bizzat inceleyerek öğrenebilirdim. Ama öncesinde Haymarket Tiyatrosu'nun gişe biletlerini araştırıp, ki bu da Doktor Watson'ın bir hediyesidir, üst locadaki B30'a ve B32'ye o gece kimsenin gelmediğini öğrendiğim için meselenin ciddiyetinin farkındaydım. Amberley o gece tiyatroya gitmediyse nereye gitmişti? Dikkatli dostuma karısının bilet numarasını göstererek büyük bir hata yapmıştı. Şimdi sırada evi inceleme kısmı vardı. Bunun için de akla gelebilecek en ücra köylerden birine bir ajanımı yerleştirdim. Ardından da yaşlı şeytanı geri dönemeyeceğini bildiğim bir saatte oraya gönderdim. Bir terslik olmasın diye yanına Doktor Watson'ı da verdim. Her şeyden habersiz papazın ismini de Crockford rehberinden bulmuştum elbette. Takip edemediğiniz bir yer var mı? Bütün bunlar çok ustaca diye karşılık verdi müfettiş hayran hayran. Bana engel olabilecek kimse kalmayınca eve yöneldim. Biliyor musunuz istesem çok iyi bir hırsız olabilirdim ve kimse de yakalayamazdı beni. Neyse evde neler bulduğumu da anlatayım. Şurada yerdeki gaz borusunu görüyor musunuz? Çok güzel. Duvara gelince yukarı çıkıyor ve köşede bir musluk var. Gördüğünüz gibi bu boru kasa dairesine kadar gidiyor ve tavanda son buluyor. Ama bunu fark etmek zor çünkü açık ucu tavan süsleriyle gizlenmiş. Demek istediğim dışarıdaki musluk açılarak içeri gaz verilebiliyor. Kapı pencere kapalı iken buzluk tamamen açıldığında o küçük odada iki dakikadan fazla kalamaz yere yığılırsınız. Bu insanları oraya nasıl soktuğunu bilmiyorum ama bir kez içeri girdikten sonra kaderleri ihtiyarın elindeydi. Müfettiş boruyu dikkatle inceledi. Memurlardan biri gaz kokusunu dile getirmişti dedi. Ama tabi kapı ve camı açıktı ve ortalıkta hala baskın bir boya kokusu vardı. Anlattıklarına bakılırsa boya ya da bir gün önce başlamış. Peki sonra ne oldu Bay Holmes? Sonra benim bile bilmediğim bir şey oldu. Tam kiler penceresinden içeri giriyordum ki bir el yakamdan tutup seni gidi namussuz ne işim var burada dedi. Kafamı çevirdiğimde eski dostum ve rakibim Bay Barker'ın güneş gözlükleriyle karşılaştım. Bu beklenmedik buluşma ikimizi de keyiflendirmişti. Anlaşılan Dr. Ray Ernst'ün ailesi de onu tutmuş ve işin içinde bir bit yeneği olduğunu o da fark etmiş. Birkaç gündür evi gözetliyormuş. Hatta Dr. Watson'ı da şüphelilerden biri sanmış. Ben bildiğim her şeyi anlatınca birlikte çalışmaya başladık. Peki ama neden bizimle değildi onunla? Çünkü denemek istediğim bir şey vardı ve sizin buna yanaşmayacağınızı emindim. Müfettiş gülümsedi. Haklı olabilirsiniz. Sanırım bir konuda anlaştık Bay Holmes. Şu noktadan sonra vakadan çekilecek, bildiğiniz her şeyi bize aktaracaksınız. Elbette. Hep öyle yaparım zaten. O halde emniyet güçleri adına size teşekkür ederim. Anlattığınız kadarıyla oldukça basit bir vakaymış. Cesetlerin bulunacağına da şüpheniz olmasın. Size son bir bilgi daha vereceğim dedi Horns. Eminim Amberley bile fark etmemiştir bunu. Bir çözüm bulmak için müfettiş kendinizi her zaman karşınızdakinin yerine koymalı, onun yerinde olsam ne yapardım diye düşünmelisiniz. Bunun için hayal gücünüzü biraz zorlamak gerekiyor ama karşılığını muhakkak alıyorsunuz. Şimdi bu küçük odada hapis kaldığınızı, Dakikalarınızın sınırlı olduğunu ve kapının diğer tarafında kıs kıs gülen iblisten bir şekilde öç almak istediğinizi düşünün. Böyle bir durumda siz ne yapardınız? Bir mesaj yazardım. Kesinlikle. Ne şekilde öldüğünüzü herkesin bilmesini isterdiniz değil mi? Tabii kağıda bir şeyler yazmak yetersiz olurdu. Çünkü kolaylıkla bulunabilirdi. Ama duvara yazarsanız iş değişirdi. Şimdi şuraya bir bakın. Süpürgeliğin tam üstünde. Mor bir kalemle. Bizi öl. Diye yazmışlar. Ne çıkarıyorsunuz bundan? Yazı yerden ancak 30 santim yüksekte. Zavallı adam yazarken yerde can çekişiyordu herhalde. Bitiremeden de son nefesini vermiş. Acaba bizi öldürüyor mu yazmak istemiş? Ben de öyle tahmin ettim. Cesedin üzerinde mor bir kalem bulacak olursanız. Aklımızın bir köşesinde olsun Bay Holmes. Peki ama ya tahfiller? Bir soygun olmadığı kesin ama söz konusu tahvillerin adamın üzerine kayıtlı olduğunu doğrulattık. Onları da güvenli bir yere sakladığına emin olabilirsiniz. Şu kaçak aşıklar meselesi kapandıktan sonra vicdanları el vermediği için geri göndermişler gibi bir hikaye uydurup yeniden ortaya çıkarmayı planlıyordu herhalde. Her ihtimali de düşünmüşsünüz dedi müfettiş. Böyle bir durumda bize gelmesi gerekmez miydi? Neden size gittiğini anlam veremedim. Sırf gösteriş için diye karşılık verdi Holmes. Kendinden o kadar emindi ki foyasının meydana çıkarılmasına ihtimal dahi vermiyordu. Ne gerekiyorsa yaptım sadece polise değil Sherlock Holmes'e bile gittim demek için yaptı bunu. Müfettiş güldü. Gerçekten de iyi bir referans olurdu Bay Holmes dedi sonra. Bu şimdiye kadar gördüğüm en usta işlerden biri. Birkaç gün sonra dostum iki haftada bir çıkan North Surrey Observer'ın yeni sayısını gösterdi bana. Barınakta dehşetle başlayıp dahiyane polis soruşturmasıyla biten bir dizi gümbür gümbür manşetin arasında vakayla ilgili olarak bilinen her türlü ayrıntıyı da sıkıştırmışlardı. Özellikle dikkat çekici olan son paragrafta ise şunlar yazıyordu. Müfettiş McKinnon'un bu vakada sergilediği zeka her türlü takdire şayandır. Evdeki boya kokusunun başka bir kokuyu yani gaz kokusunu bastırmak için kullanıldığının Kasa dairesinin de aslında bir ölüm odası olduğunun fark edilişi ardından başlatılan aramalar sonucu bir köpek kulübesiyle nafile gizlenmeye çalışılan eski kuyuda cesetlerin bulunuşu suç tarihine profesyonel dedektiflerimizin dehasının en nadide örneklerinden biri olarak altın harflerle yazılacaktır. ''Vay vay vay bu Mekke'nin neymiş böyle?'' dedi Holmes gülümseyerek. ''Bunu da arşiva al Watson. Kim bilir gerçek hikayeyi bir gün belki herkes öğrenir.''